Change.org Türkiye'nin görmek istedikleri değişim için Change.org'da harekete geçen kampanyacıların öykülerine yer verdiği değişim hikayeleri YouTube yayını serisinin üçüncüsü yayınlandı. YouTube.com taksimchangeorg Türkiye adresindeki serinin üçüncü yayınında orman yangınları konusu masaya yatırılıyor. Yayına konuk olanlar ise ormancılık politikası uzmanı Profesör Doktor Erdoğan Atmış. Change.org Taksim Canlar Yanmasın adresinde imza kampanyası başlatan yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü ve Change.org Taksim Yangın Alarmı kampanyasını başlatan genç iklim aktivisti Baran Örnek. Bu sene Marmaris'te yaşanan orman yangınında 4500 hektar yani 6302 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı. İklim krizinin de etkisiyle orman yangınları daha kolay çıkıyor. Süresi ve şiddeti ise ne yazık ki artıyor. Ve Türkiye bu konuda kırılgan bir konumda. Change.org Türkiye'nin moderatörlerinde gerçekleşen yayında orman yangınlarına yönelik spekülasyonlar, alınması gereken önlemler, hali hazırda alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı konuşuluyor. Yangınlardan yaban hayvanlarının nasıl etkilendiği, yangın esnasında ve sonrasında yaban hayatı nasıl korunacak, yanmış alanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği de verilen konular arasında yayını YouTube.com/taksimjtaksim/changeorgtürkiye adresinde bulabilirsiniz. Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy'de kamulaştırma yoluyla tarım arazilerine el konduğu ve bu arazilerin özel bir şirkete devredildiğini ifade eden Ümmügülsüm Nurveren change.org/taksim/mezeköyjesistemiyor adresinde bir İmza kampanyası başlattı. Yaşam alanlarımızı korumak için bir araya geldiğimizde jandarma bizlere saldırdı. Darp edilerek gözaltına alındık. Kaymakamlık tarafından 7 gün boyunca köyümüze giriş çıkış yasağı getirildi diyen kampanyacı, tarım topraklarını ve yaşam alanlarını ellerinden alan Jeotermal Enerji Santrali projesinin iptal edilmesinin gerektiğini savunuyor kampanyacı söz konusu. Alan için 2022 yılında acele kamulaştırma kararı alındığını ve çevresel etki değerlendirme raporu gerekli değil raporu verildiğini söylüyor ve ekliyor. Bu kararlara karşı dava açan köylüler olarak alanda çalışma yapılmasına izin vermeyerek nöbet başlattık. köyde kamulaştırılan 200 dönümlük arazi içerisinde zeytinlikler, incir ağaçları ve binlerce dikili filenin olduğu fidanlıklar var. Birinci sınıf tarım arazisi de sahip olan bölgede yürütülmek istenen projeye Tüm doğanın ve yerleşim alanlarının zarar görme riski var. Halkın geçim kaynağı yok edilirken biz yaşam alanlarımızı savunduğumuz için cezalandırılıyoruz. Köyümüzde jeotermal enerji santrali istemiyoruz demiş kampanya Change.org Taksim Mezeköy istemiyor adresinde. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karbon nötr olacağı tarihi açıklamasını talep eden üniversite öğrencisi İkra Özcan. Change.org Taksim Karbon Nötr Ankara adresinde bir kampanya başlattı. Bilim insanları yaşanabilir bir dünya için karbon emisyonlarını 2050'ye kadar net sıfır düzeyine getirilmesini ve karbon nötr olunması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de bunun için öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir adım attı ve 2040 iklim vizyonunu açıklayarak C40 belediyeleri arasına girdi. En geç 2050 yılında karbon emisyonlarını net sıfır düzeyine indireceğini de belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaşsa, 26 Kasım 2020'de iklim değişikliği mücadele kapsamında İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu ve eylem planı hazırlamak için ilk adımın atıldığını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de ülkemizin başkenti olarak karbon nötr olacağı tarihi açıklasın ve ülkemize örnek bir şehir olsun diyor İkra Özcan. Change.org Taksim karbon nötr Ankara adresindeki kampanyasında. Sinop'a bağlı Ayancık köyünde taş ocakları köyün doğasına zarar veriyor ve köyün ekolojik dengesini bozuyor diyen İskender Ünal, Change.org Taksim Sinop Taş Ocağı adresinde bir kampanya başlatmış. Köyün doğal burunlarının birer birer yok edildiğini söyleyen İskender Ünal, ormanların yok edilmesiyle elde edilen kaya parçaları kamyonlarla nakledilirken, Köy halkının yerleşim yerinin tam ortasından geçtiğini ve bu esnada hiçbir güvenlik önlemi de alınmadığını vurgulamış. Köy halkının sağlığını da tehlikeye sokan bu durumla müdahale edilmesi gerektiğini ifade eden kampanyacı, ''Bu doğa çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceği. Köy halkı olarak buna karşı duruşumuzu her platformda, her zaman ve kararlılıkla göstereceğiz. Köy halkı olarak Sinop Valini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dilekçe verdik ve hukuki süreci başlatmak için geri dönüş bekliyoruz.'' diyor.